Năsăn spun naico când să vi. Să mă îșoară marjei, năsăn spun <gül>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 Değerli dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanından ben Muammer Ketencoğlu. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve bu bir band kaydı. Ee, geçen hafta Trakya'daydık. Edirne Türkileri filan dinledik. Bir misafirim vardı. Bu hafta da bir misafir, misafirim var. Ee, değerli dostum, değerli arkadaşım. Ee, müzik zevklerimizin Çoğunlukla örtüştüğü, e, pek çok zaman geçirdiğimiz ve iş yaptığımız e, sevgili Onur Ertürk karşımda, yanımda. Hoş geldin Onurcuğum. Hoş buldum Muammer abi. Ödeşmiş olduk böylece. Aynen öyle. 2010 yılında benim hazırlayıp sunduğum bir radyo programına davet etmiştim seni ve kırmayıp gelmiştin. E, Rebetika, Yunan müziklerinin tarihsel gelişimi üzerine bir program hazırlayıp sunmuştum kısa bir dönem. Aynen. 6 sene geçmiş. Ödeşmiş olduk böylece sen de. Biraz uzun sürmüş ödeşmemiz ama. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ee, şimdi dediğim gibi müzik zevklerimiz e, pek çok açıdan ortak. E, aslında epeydir planlıyorduk bu programı. Kısmet bugünmüş. Evet. Bugün e, İtalya'nın göçmen şarkıları dinleyeceğiz. Vesile olan da bulduğumuz harika bir albüm. E, Gualtiero Bertelli doğru telaffuz ettin mi? Doğru Muammer abi. Gualtiero Bertelli'nin. Bertelli. Bertelli'nin Bertelli hazırladığı e, 2003 yayınlan 2003 yılında yayınlanan e, nasıl da albümün ismi? Quando Emigranti. Quando emigranti, emigranti adlı albümü tanıtacağız Tabii albümün tümünü çalabilmemiz mümkün değil ama e, bu hem Bizim ödeşmemize vesile oldu. Hem de e, gerçekten birbirinden dokunaklı, harika şarkılar çalacağız. Tabii yine Tuna'nın yanın coğrafyasını ilerletmiş etmiş olarak. Tabii bundan da büyük bir keyif duyarak. Biliyorsun sen böyle şeylerden keyif aldın Onurcuğum. Aynen. Ben de aynı şekilde keyif alıyorum. Aynen. Sınırları e, yani kendi sınırlarını da aşmak güzel bir şeydir. Aynen. Ben de, ben de öyle düşünüyorum Muammer abi. Şimdi e, çok konuşacağız ama. İlk şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra hem e, seni tanıyalım, hem işte Gualtiero e, Bertelli'yi biraz konuşalım. E, i̇lk çalacağımız Sante Caserio adında bir şarkı e, Pietro Gorgi tarafından yazılmış. E, 1894'te geçen bir e, olay üzerine gerçekten çok trajik bir olay. 1894'te 1894, e, Fransız devlet başkanı Sadi Carno'yu e, bir anarşist e, bıçaklayarak ki hı hı. E, kırmızı ve siyah renkli bir bıçakmış bu kabzası e, öldürmüş Lyon şehrinde bir sergi sırasında e, ve tabii ki kendisi de e, diyetine gönderilmiş İtalyan göçmeni bir e, anarşist ismi de Sante zaten şarkı Oradan adını alıyor. E, Santi ölümü üzerine yazılmış bir şarkı. E, tutuklanıp öldürülen birçok anarşistin öcünü aldığını söylemiş. E, savunması sırasında. Kendisi 21 yaşındaymış. E, sözlerde bakın ne diyor. E, küçük küçük notlar aldım ben. Bize vatan vatan efsanesini öğretiyorlar. Oysa sayısız göçmen işçiyi gördükten sonra e, biz yoksul işçilerin vatanı olmadığına karar verdim. Bizim vatanımız dünyadır diyor şarkıda. Ve e, tabi ölürken en son Giyotin e, infazı sırasında e, değerli yoldaşlar yaşasın ana diyor. Burada tabi e, Sante Cazerio'nun e, İtalya'dan göçmüş İtalya'dan evet. Fransa'ya göçmüş, göçmüş evet. bir e, göçmen işçi olması hı hı. bağlantısıyla bu şarkı buraya konmuş Öyle Evet. bir dinleyelim şarkıyı sonra devam edeceğiz Di questa mia canzone che sa di pianto e che Riccardo un valdo ov'in forte che per amor di voi sfida l'amore tre a te casè ero E nuove insidie al pensiero mal popolo a cui l'ha Non ti comprese pure tu non piegasti e i Evet bugün değerli dostum Onur Ertürk yanımda ve e, İtalyan göçmen şarkıları e, dinliyoruz. 2003'te yayınlanan Gualtiero Bertelli tarafından e, hazırlanan ama pek çok konuk şarkıcının da olduğu e, bir çalışma bu. Devam edeceğiz bu çalışmaya ama Onur Ertürk kimdir e, dinleyiciye istersen onu anlatalım kısaca. Ben biliyorum da. <gülüyor> tamam. Ben 31 yaşındayım. İtalyan lisesinden mezun oldum. Daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdim. Şimdi bir tekstil firmasında dış ticaret sorumlusu olarak çalışıyorum. Kısa bir dönemde yine programın başında da belirttiğim gibi Yunan müziklerin tarihsel gelişim üzerine özellikle Rebetika e, müziği üzerine bir program hazırlayıp sunmuştum daha önce de. Böyle de bir küçük bir radyo deneyimim de oldu. Ee, i̇yi bir müzik araştırmacısı ve dinleyicisisin. Onu da ben söyleyeyim. Onu da sen tamamlamış olayım. Boş zamanlarında iki tane temel uğraşım var. Bir tanesi müzik, diğeri de kitaplar. Kitaplar. Aynı şekilde ortak zevkimiz olan birbirlerimize birbirimize okuduklarımızı paylaştığımız, paylaştığımız güzel bir ahbaplığımız var. Aynen. Hiç bozulmadan devam etmesini ümit ediyorum. İlla ki, illa ki. Yani ben erken. Giderim ama <gülüyor> Allah <'a> korusun. <kırsın. gülüyor> sen, sen de beni anarsın artık. <gülüyor> e, Gualtera Bertelli'nin biyografisine geçmeden önce e, senin seçtiğin şarkıyla ilgili konuşalım. Aynen. Bugün gayet demokratik bir yöntem uyguladık. Bir senden bir, bir senden, benden. Evet, aynen öyle. Yani albümü aldık, dinledik. Dedim ki e, ancak muhtemelen sekiz parça çalabiliriz. Dört tane sen seç, dört tane ben. Evet ee, bakalım. Sırada 8, ne var? Bir anlat bakalım. Seçtiğimiz 8'inde çalabiliriz umarım. İnşallah. Sırada Trenta giorni di nave avapore. Yani 30 gün deniz yolculuğu denizde. 30 gün deniz yolculuğu adlı parça. Bu 1800'lerin ikinci yarısından itibaren söylenmeye başlayan, çeşitli versiyonları söylenmeye başlayan bir parça. Ee, geleneksel bir parça. Yeni dünyaya ilk İlk göç hareketini anlatıyor İtalya'dan ee, ve bu şarkıda zorlu geçen bir gemi yolculuğu betimleniyor. Burada şu anda size dinleteceğimiz versiyonda Emilia-Romanya bölgesinden iki parçanın karışımı. Evet Emilia-Romana bölgesinden bir e, e, iki parçanın çeşitlemesi birbirine girmiş hali. Evet. Anlıyoruz. Kısaca sözlerine de değinirsem 30 günde gemiyle Amerika'ya geldik diyor. Ne ot ne saman bulduk. Hayvanlar gibi yattık, yerde uyuduk. Ve işte parçanın nakarat kısmında da Amerikanın neşeli ve güzel olduğundan söz ediyor. Ona kız kardeşim diye sesleniyor sesleniyor İtalyanlar. Ve en sonunda da bu büyük ülkenin endüstrisini biz İtalyanlar kurduk diyor. Bununla övünüyor. Ee, böyle bir hikayesi var. Aynen öyle. Tamam dinleyelim sonra devam edeceğiz. 30 Ave addormi sul piano terreno e come basti abbia mori posa e tutti la chiamano l'america sorella tutti la chiamano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 Mutlu sonmuş gibi gözüken bir parçaydı değil mi? Neşeli var <gülüyor> tabii. Çok... Amerika e, güzel bir yer, neşeli bir yer, mutlu bir yer filan diyor. Aynı. Ee, yani türlü çelişkileri de içinde barındırıyor tabii. İşte e, Amerika'nın her şeyini de biz yaptık filan. İşte diyor Amerika'nın uçsuz bucaksız topraklarından bahsediyor. Sonra da bütün bu endüstride de bizim payımız var diyor İtalyanlar Aynen. olarak. Bu artık övme mi yoksa? E, ...başka bir şey mi? Anlamak kolay değil tabii. Ha, evet. Şimdi o zaman ben, ben biraz... ...Gualtiero Bertelli'yi ...anlatayım diyeceğim ama... ...istersen aslında bir şarkı daha... ...dinleyelim. Ondan sonra... ...biyografi... ...konusuna geçelim çünkü... ...gerçekten şarkılar çok çok... E, ...anlamlı şarkılar. Evet hepsi... ...birbirinden güzel. Aynen. Şimdi benim seçtiğim bir şarkıya... ...geliyoruz. Sevgili karıcığım... ...sana yeniden yazıyorum. ...parçanın ismi... ...gelineksel bir parça... Ee, ...geçen yüzyılın... ...yani 20. yüzyılın başının... E, ...20. yüzyılın ilk yarısında... ...Fransa'ya göçen... ...Brescia bölgesinden... ...Brescia'lı işçilerin şarkısıymış bu... E, ...madenci bir aile olan... ...Bregoli ailesinin... Hı hı. E, ...orijinal kayıtlarından... E, ...yararlanarak... ...bu albümü almış... Bartelli, ...Bertelli... E, İlginç bir şekilde benzerleri içinde cinsel atıf içeren tek şarkı buymuş. Öyle bir çözümlemede bulunmuşlar. Bakın kabaca ne diyor? Sana bulunduğum Fransa sınırından yeniden yazıyorum karıcığım. Bu yılda sana para gönderemeyeceğim sanıyorum. Ekmek aslanın ağzında. Patron az para veriyor bize. Hayat çok zor. Lütfen kendini rahibe ve, keşiş, e, ve keşişe, yani rahiplere ve keşişlere verme olur mu? Umutsuzlara ver. Başka bir şey demeyeyim artık. Karamolye Dino Scrivo che mi trovo ai la franche anche quest'anno c'è poca speranza di poterti mandare Çocuna le molto assai cara. e di pagar si assai poco. E i presiani al galopo. Questa vita la posso più fra. dalla pure ai più disperati che nel mondo la pace non ha e dalla pure ai più disperati che nel mondo la pace non ha Evet anladığınız gibi aslında e, Gualtiero Bertelli akordeon çalıyor. Anlatalım kimmiş neymiş aslında çok renkli bir portre. 1944'te Venedik'te bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğmuş. Müziksever bir aileymiş aynı zamanda bu. Ve 5 yaşında babasının özendirmesiyle akordeona başlamış. 7 yaşında da e, ustasının yani babası olduğunu anlıyoruz akordeon topluluğunda solist olarak e, sahne almış e, ellerin sonunda o dönemin her genci gibi sanıyorum rock müziğe merak sarmış hı hı. ve e, iki tane grupla aktif olarak e, konserleri yapmış ve bu dönem onun okulu olmuş hem bestecilik hem de şarkıcılık e, deneyimini geliştirmek için bir e, e, ne diyelim önemli bir dönem olmuş Aynı zamanda politika ve kültür hayatına girmiş şehrin, Venedik'in ee, ve zaman içinde toplumsal içerikli e, müzik yapan çevrelerle, müzisyenlerle, prodüktörlerle tanışmaya başlamış. Arkadaşı Luigi Nonno sayesinde Kanta Kronake adında bir topluluğun e, kurucusu Sergio Liberovici ile tanışıyor. Vesile oluyor Liberovici. Sergio Liberovici. evet. Hı hı. Ee, bu dönem onun, için, onun açısından bir dönüm noktası. 63'ten başlayarak da e, yeni İtalyan şarkısı adında bir akım var. E, Torino'da. Evet, il nuovo canzoni italiano. E, Torino ve çevresinde ortaya çıkmış bir akım Hı -hı. bu. E, o çevrenin müzisyenleriyle e, yolları kesişiyor. E, 64'te Venedik halk şarkıcıları adında bir topluluk İçinde yer almaya başlıyor aynı zamanda. Ve tabi bu dönemde Venedik'in geleneksel müziğiyle, halk şarkılarıyla tanışıyor. İlk planı 1965'te yapıyor. Ardından birçok 45'lik ve long play kaydediyor. Ve aynı zamanda çeşitli folk festivallerinde gözükmeye başlıyor. 1972'de kurduğu yeni Venedik şarkıcıları adında bir topluluk var. Ve 80'e kadar kesintisiz olarak bu toplulukta e, faaliyet gösteriyor 7 senelik bir sessizliği var 87'ye kadar e, pek ortalıkta yok 87'deydi e, Kağıttan Gemiler artık İtalyancasını bilemeyeceğim e, Kağıttan Gemiler albümünü yapıyor ve o sene en iyi e, lehçeli beste yani belli bir diyalekte söylenen besteler için konan ödülü oluyor Tenko isimli bir ödül var onu alıyor 2002'ye geldiğimiz zaman ayın gündüz hali yani böyle çevirdim ben ee, Onur'un anlattığı çerçevede evet. albümünü kaydediyor. Aynı yılda e, Suların Topluluğu adında e, bir grup kuruyor. Yıllarca o grupla çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda da e, çeşitli yazarlarla birlikte Venedik'in Görünmeyen Yüzü adında bir proje gerçekleştiriyor. Ve e, elimizdeki albümü de yani Quando e, Emigranti adlı albümü de 2003'te kaydediyor. E, yakın bir zamanda da öldüğünü duyduk değil mi Onur? Evet. Bu arada albümün alt başı Canti dell'Emigrazione Italiana yani İtalyan göçmenlerin göçmenlerin şarkısı. Şarkıları. İtalyan göçmenlerin şarkıları. Evet. Şimdi, Şimdi... E, bir şarkı daha dinliyoruz. Sıra senin şarkında. Evet benim seçtiğim yine geleneksel bir parça çalacağız şimdi. Mamma Mia'dan da Cento Lire. Mamma Mia. Anne, anneciğim bana 100 lirat ver. Bu 100 liratı niye istiyor? Çünkü Amerika'ya göç etmek için lazım olacak miktar bu. Yine 1800'lerin ikinci yarısından bir şarkı çalıyoruz şimdi. Bütün Padova, Padova bölgesinde yaygın olarak söylenen bir parça. Yani burada Güney Brezilya'ya göç eden Venedikli. Fabro ailesinin orijinal kayıtlarından öğrenilerek aktarılmış, kaydedilmiş, alınmış albüme alınmış. alınmış. Parçanın sözlerinde, sözlerinde kısaca diyor ki, anneciğim bana 100 lirat ver ki Amerika'ya gitmek istiyorum bununla. Annesi de ona cevap olarak diyor ki, sana 100 lirat veririm ama Amerika için değil. Şimdi bu parçayı dinliyoruz. Mamma Mia, Dammi Cento lire. Evet bugün dostum Onur Ertürk'le ile beraberiz ve İtalyan göçmen şarkıları dinletiyorum sizlere. Dinletiyoruz birlikte. Birlikte seçtiğimiz şarkıları dinletiyoruz. Tabii göç dünyanın bütün zamanlarında hep gündemde olmuş bir konu. Bugün daha da gündemde hepimiz her gün çok trajik evet. olaylara tanık oluyoruz. Ama sanıyorum İtalyan göçü... Büyük bir olgu yani yeni dünyaya Amerika'ya özellikle e, İtalyanların 19. yıl başından itibaren çok yoğun bir e, göç gerçekleştirdiğini e, biliyoruz. Tabi hani Amerika'ya her taraftan insan yağmış ama İtalya'dan daha bir çok insan gitmiş. E, işte yoksullukla bağlantılı şu bu e, veya gidenler arkasından diğerlerini çağırmış oradaki hı hı. E, imkanların. Görece genişliği yüzünden filan. Ee, bir takım istatistik var onlardan bahsedelim mi istersen? Evet evet yani ben istersen bir tanesini söyleyeyim. Tabi. 1876 ile 1976 arasındaki dönemde yani bu 100 yıllık dönemde 27 milyon insan İtalya'dan başka ülkelere göç ediyor. Özellikle Amerika ve özellikle Amerika'da da New York'a. Tabii Güney Amerika'da var. Yani Brezilya, Arjantin'in oralarda var. Evet Brezilya'nın mesela güney kısımlarına göç ediyorlar. Genellikle Venedik bölgesinden özellikle İtalya'da. Ee, zaten o konuyla bağlantılı bir şarkımız var. Biraz daha ayrıntıya gireriz. Evet ee, birazdan çalacağız onu da. Ee, bir istatistik benden. 1867 ile 1901 arası yalnızca bu e, kaç yıl oluyor? 34 yıl içinde hı. 2 milyona yakın insan Cenova Limanı'ndan Amerika'ya doğru hareket etmiş. Yani gerçekten e, gerçek. eski zamanlarda yani dünya nüfusunun o zamanki e, oranıyla karşılaştırdığımızda büyük bir e, göç tabi. Yani Birinci Dünya Savaşı olmamış e, Dünya Savaşları sonrasında da büyük göçler var tabi. Eee Evet bir göç şarkısı da bu da benden geliyor değil mi? sıra Sırada ben mi? Evet senin parçan var. Napolillilerin biraz Göz zordur ya gözyaşları. La creme ee, Napolitani. Bon Giovanni Bovio e, tarafından yazılmış bu parça. Hı hı. Şarkıda kahramanımız e, yaklaşmakta olan Noel'den bahsediyor. E, türlü temalar var yani sözlerin her yerine bu temaları e, sıkıştırmış e, şarkıcı hani sözleri uzun uzun anlatmaktansa e, bu temalara değinmek daha güzel sanki evet. e, vefasız kadın e, çocuklarını evde bırakan baba vatan anasızlık yani ana özlemi e, aileden evden uzakta olmak bunun acısı tabi ki hı hı. Bütün bunlar anlatılmış bu şarkıda. Mesela birkaç e, ilgimi çeken cümleyi almıştım sözlerden. Masaya benim için de bir tabak koyun. Varmışım gibi. E, nedir ki? E, para nedir ki? Dolarlarım var ama ben bir düşkün gibiyim. Düşkün bir dilenci gibiyim. Amerika'ya Napoli'lilerin ne kadar çok gözyaşı döküldü diye e, devam eden Hatta şöyle diyor ben kurbanlık bir koyun gibiyim ben bir göçmenim. zaman ilerlerken istersen evet, en temel konuları anlattığımız için şarkılara devam edelim Onurcuğum. Sıra sende. Evet hemen sıradaki parçada e, Sirio gemisinin trajik hikayesi. Il Tragico naufragio del vapore Sirio. Yani burada çok acıklı bir hikayeden söz ediyor gerçekten. 6 Ağustos 1906'da Genova limanından Amerika'ya giden 2000 göçmenle dolu. İtalyan filosunun o zamanki en modern ...gemilerinden biri olan Sirio gemisinin... ...trajik sonunu anlatıyor. Çok hızlı bir gemiymiş zamanına göre. Evet, yani bugün bile çok yüksek bir hız olan... ...17 knot hızla... ...yol alıyormuş ve bu yolu kısaltmak için de... ...İspanyol kıyılarına yakın bir... ...rota izliyormuş. İşte 9 Ağustos'ta... ...3, 3 metre derinliğindeki bir... ...kayalığa çarpıyor ve... ...yavaşça batmaya başlıyor. Bu batış süreci de yavaş gerçekleşiyor... ...15 gün devam ediyor... İnanılmaz tabi yani. 15 gün batıyor gemi. Aynen. Ve sonunda sigorta şirketlerinin verdiği bilgiye göre 300 kişi e, o dönemin gazetelerinde de belirtildiği üzere 700 kişi hayatını kaybediyor. İşte bu Balat'ta bütün Kuzey İtalya'da yaygın olarak söylenen bu Balat'ta e, Balat'ta Balat'ın sözlerinde de bu trajik olayın gelişimi duygusal ifadelerle özetleniyor. Ve Venedik'ten herhalde e, daha çok göçmenler ...o bölgeden, Kuzey İtalya'dan. Evet, Kuzey İtalya'dan, aynen. Done! zaman zaman olduğu gibi bugün de Balkanlardan azıcık uzaklardayız. Çok değil ama azıcık. İtalya'da ortaya çıkmış. Ee, ve çoğunlukla da Amerika'ya göçü anlatan e, İtalyan göçmen şarkıları çalıyoruz sizlere. Kimle? Onur Ertürk'le. Arkadaşım Onur Ertürk'le. Ee, benim seçtiğim son şarkıyı anons etme sırası galiba geldi. Evet. 1969'da yazılan modern bir şarkı. İsviçre'de Göçmen işçi kamplarını ziyaret ettikten sonra müzisyen Alberto Damico tarafından yazılmış e, kamplarda yaşayan göçmen işçilerin hayatının zorlukları üzerine tabii ki e, yine çarpıcı bir iki cümle var. E, aldığım bizler 40 adam ve bir idik. Şehrin yolları nefret doluydu ama bir gün patronlar bunun bedelini ödeyecek. Quel giorno che son dato a Settentrione l'hai maledetto tanto, moglie mia. Peggio però la disoccupazione che dalla nostra terra non va via la Svizzera ci accoglie a braccia chiuse ci mette un pane duro dentro in bocca tre anni l'ho inghiottito sto paese tre anni carcerato alle baracche Alla periferia in mezzo ai fossi, Siamo 40 uomini e una radio Se vada dentro a fare quattro passi Le strade sono piene piene Lo sfruttamento è calcolato bene, ci carica fatiche ogni minuto. È un orologio di gran precisione. La Svizzera cammina col nostro fiato. Sono tornato a maggio per il voto Falce e martello messo alle elezioni Noi comunisti abbiamo guadagnato Ma vinto la ruffiana dei padroni Padroni sulla terra ci volete per fare fame fatiche tante ma verrà un giorno che la pagherete e che non partirà più un migrante, ma verrà il giorno che Evet, yavaş yavaş sonlara geldik Onurcuğum. Ee, evet. Hiç anlamıyor insan zamanın geçtiğini. Aynen. Ee, ama çok güzel şarkılar çaldık bugün kendi adıma. Ee, Keşke hiç bitmese diyorum. Ama belki bu programın ikincisini de gerçekleştirebiliriz. Bu albümün çünkü bir iki... İkinci albümü var. ikinci volümü varmış. Var. Bulamadık Bulduğumuz gün devam edelim. Aynen. Ee, son şarkı sende. Ee, bu defa Güney Brezilya'ya gerçekleşen İtalyan göçü üzerine bir şarkı. Evet. Kısaca özetleyelim istersen Muhammed abi. 1800'lerin ikinci yarısı ve 1900'lerin başında İtalyan göçmenlerin büyük bölümü Güney Amerika'ya yöneliyor. İşte bu geniş, sınırsız toprak. Toprakların somür geliştirildiği yer olan Güney Amerika'ya, Kuzey İtalya'dan birçok işçi, özellikle Veneto ve Friuli bölgesinden Brezilya'nın güney bölgelerine göç ediyorlar. Burada geniş ormanlık alanlar açıyorlar. Ilmato Daha Doğrusu ormanlık alanları açıyorlar. Yani orman alanları açıyorlar. Yani. Onları ormansızlaştırıyorlar. Toprak elde etmek için. Evet. Ve bugün de İtalyanca isimler taşıyan koloniler oluşturuyorlar. Ayrıca burada Güney Brezilya'nın nüfusunun yarısının İtalyan asıllı olduğunu belirtmek lazım. Ve hemen söyleyelim. Talyan diye bir dil konuşuyorlar. Venedik bölgesinin şivesini andıran. Evet, Hı. Venedik lehçesine benzeyen Talyan olarak adlandırılan bir dil konuşuyorlar. Yani İtalyancadan sonra bir de Talyanca çıktı başımıza. <gülüyor> Şimdi bu dinleyeceğimiz parça da zaten bu Talyanca. Bu lehçe. Bu lehçede. Ee, bu arada Brezilyalı günümüzde de Besteci şarkıcılar var Talyan lehçesinde yapıtları ortaya koyan Bunlar bu göçmenlik sürecini anlatan Yeni şarkılar yapıyorlar Talyan dilinde ee, Ve bu şarkılar Dünün ve bugünün göçmenlerinin hayat şartlarını Ve göç olgusunu dile getiriyorlar Dinleyeceğimiz şarkı da Şarkıcı da e, hem bu şarkının yazarı Hem de yine Talyan lehçesinde Şarkı söyleyen evet. e, Yaşayan bir şarkıcı Brezilya'dan Sık sık İtalya'daki festivallere katılıyormuş. Evet, Kajaz e, Dusul isimli bir bölgede yaşıyor. Domenica Kazarotto şarkıcının ismi. E, bu bölge yaşadığı yer 1890 yılında Veneto bölgesinden gelen İtalyanlar tarafından kurulmuş bir yerleşim yeri. E, Domenica işte yıllardır İtalyan, İtalyan dilinde şarkılar seslendiriyor. Şarkıda e, göç sonrasında neler olduğunu anlatıyor. Bir ailenin başına gelenleri değil mi? Evet yani bu İtalyan kolonizasyonunun gelişimine katılmış olan bir göçmenin yaşadıkları oradaki. Bir, Giuseppe. Evet Giuseppe'nin öyküsü. Ee, geldiğinde tabii geniş bir orman arazisi buluyor. Ee, ağaçları yok ediyor elinde baltası, Aynen. şusu bu su. Hiçbir şey bulamıyor çevrede. Ee, kayalık yerler. Sonunda karar veriyor ki e, burada bir bağ oluşturalım evet. ve şarapçılık yapalım. Aynen. <gülüyor> <Şarkının> Şerkin hikayesi bu. Müzik <gülüyor> Müzik Italia al Brasil dentro con la donna due quanta paura nel mare senza fin senza sal Sa saldi sei sa ma dopo questo viaggio quanta disillusione il giaccava una sapa, un O sto per piantar, mostrare el progresso, el progresso ma come fa? Mostrare el progresso, el progresso ma come fa? Zilyani Evet programı bitiriyoruz. Onurcuğum e, öncelikle ödeşmemiz için çok teşekkür ederim sana. Ben de sana çok teşekkür ederim. Ee, umarım e... Ne derler? Ee, o ilk programda benim aldığım keyfi sen de şimdi almışsındır. Daha fazlası belki de aldım. <gülüyor> Eyvallah. Ee, yani güzel bir konuya değindik sayende. İtalyanca tercümeleri e, dilimiz döndüğünce gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii Onur yaptı çevirileri. Çalıştık diyorum ama <gülüyor> yani, lafın gelimi. Ee, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim çok büyük keyifti benim için Nice programlara vesile olsun bu program Böyle ortak projeler yapalım zaman zaman Aynen Değerli dostlar band kaydı olduğu için bu program e, te, Telefon numarası Vermeyeceğim size bugün e, Bana Mahmur Gmail adresinden ulaşabilirsiniz Facebooklardan Twitter'dan ulaşabilirsiniz Web sayfandan ulaşabilirsiniz Ve ayrıca son olarak hep e, söylediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Gerek bu programı, gerekse bundan öncekileri 2012'ye kadar olan bütün programları yani e, tunaninberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Yeniden teşekkür ederim Onurcuğum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Muammer abi. Hoşça kalın. Samimi <gülüyor> Năsân spun n-aioc când seavi. Să mai soara